Fatir suresi üçüncü sohbet üçüncü ayetten itibaren. Ey umuzu billah, ey umuzu billah, rahim Ve kul Rabbi zidni ilme ve fehmen. Rabbiş rahli sadri ve yesirli emri ve hülül ukde dan minni insan yefkahu kabl. Vma tevfik illa billah. وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لَزِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Es-salatu ve selamu aleyke ya Rasulallah, salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyid el-Evveline Rabbil şeyii okuduk. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innake alimul hakim. Ya Rabbi sen sübhansın. Senin öğrettiğinden, bize öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Indeke antal alimul hakim. Sen alimsin, hakimsin. Bir de şeyle ilgili de söyleyeyim. Eee ve kulurabbiz zikri ilmen var ya onu da geçen arkadaşlarla konuştuk. Hani bir hadis şerif var ya. Talabul ilmi faridatun lil tüm e, ilim talebi her müslüman için farzdır hadisi şerifi var. E, onun da Allahu alem eee dayanağı bu ayeti kerime. Ve gul diyor Rabbim ne diyor emir veriyor de diyor. Neyi diyeceğiz? E, Rabbi bizim ilmimi be pardon benim ilmimi arttır. Benim ilmimi arttır de diyorsa yani bu bir anlamda emirdir. Dolayısıyla ilim talebi ne oluyor? Kur'an-ı Kerim'e göre farziyat oluyor bir anlamda. Yani bu ne oluyor? Allahu Teala ne diyor? Benden ilim isteyeceksiniz buna mecbursunuz isteyin ve şöyle şöyle deyin diyor. Bu herhalde ciddiyete anlaşılıyor buradan şeyiyle. Evet. Evet. Fatır Suresi'ne 3. ayetten itibaren devam ediyoruz. Her seferinde yaptığımız gibi bu geçen hafta eksik kalan yerleri ya da kopukluk olmasın diye bir bağlantı şeklinde söylüyoruz. Geçenki şeyde ne diyordu? Eğer Allah'ın insanlar üzerine açacağı rahmeti tutacak yoktur. Onun tuttuğunu da gönderecek, salı verecek yoktur demiştik. Orada bir konuyu biraz daha teferruplandırmak istiyorum. Şimdi burada açan ne? Açan kim? Allah, Allah Teala. İleten kim? Melek. Öyle. Yani Allah açıyor değil mi? Ee, Allah e, bu açtığını da e, dağıtan kim aşağı doğru? Melek. Fakat ayetin ikinci kısmında Allah tutarsa diyor ya. Tutan kim? Allah. Ama dikkat edin ileten melek değil. Yani Allahu Teala burada kudretini sergiliyor. Diyor ki eğer ben tutarsam melek bile onu iletemez diyor. Yani Allah'ın izni olmadan e, ne yapıyor? Melek bile iletemiyor. Hani burada meleklerin konumu da yine Allahu Teala'nın şeyiyle beraber. Yani net ve güç ve güç ve kudret sahibi olan Allahu Teala, melekler onun görevlisi. Onu bir özellikle e, vurgulamak e, istedik. O hani bunu nereden anladık? Fela, ile Lehu, Minbank diye. Bu meallerde gerekli onu salı verecek falan yoktur diyor ama yukarıdaki birinci ayette geçen melekleri hani elçiler yapardır ifadesiyle birleştiğimizde e, meleklerin de gönderici sıfatıyla rol aldığını ama kendi başlarına bir iş yapamadıklarını ancak Allahu Teala'nın izniyle bu işi gerçekleştirdiklerini biraz daha vurgulu olarak söylemek istedim. Ee, ikinci şey de hani e, ve ma yeftahillahu linnası e, diyor sonra diyor min rahmetin rahmetinden diyor ya burada Arapça bir ifade var nekra olarak gelmiş yani sonu tenminli e, Arapçada iki şey var bir marife gelir bir de nekra gelir marife belirgin bir şeydir belirli bir şeydir yani mesela elhamd gibi, hani gerçek hamd ya, yani özellikle başında el takısı vardı gibi. Bir de el takısı gelmeden gelir, sonunda da tenvin alır, üstün tenvin, ötre tenvin ya da esre tenvin. Bu ne oluyor? Nekra oluyor. Yani herhangi bir manasına geliyor. Birincisi marife, belirli. İkincisi ise belirsiz, herhangi bir. Burada nasıl gelmiş? Rahmetin derken... Belirsiz. Nekra gelmiş yani belirsiz gelmiş. Bunun da hikmeti şu. Nekra bilinmeyen demekti ya. Yani sizin bilebileceğiniz bir rahmet değil bu. Niteliğini mahiyetini bilemeyeceğiniz gizemli anlaşılmaz bir rahmet demektir. Yani o kadar büyük bir kavram ki o rahmet. Nekra yani sizin için belirli değil o anlayabileceğiniz bir şey değil daha nasıl anlaşılabilir? Geçen hafta söylemiştik. Hani ben rahmetimi yüz kısma ayırdım da dünyaya ancak birini gönderdim ifadesi var ya daha biz birini bile anlamakla e, malik değiliz. E, diğer kısımları nasıl anlayacağız? E, ve de mümkün değil o. Yani sizin bilebileceğiniz bir şey değil manasında. Hani burada da Arapça e, ifadeleri özgü olarak manaya giden yerde bir izahat olarak bunu ee, söylemeye istedim. Üçüncü ayete gelelim, yine böyle e, geliş gidişler olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ey ey insanlar, üst kuru nimet aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Hel min Halikin, gayrullah, Allah'tan başka yaratan mı var? Bir yaratan mı var daha doğru olur. Yerzukuküm minessemai vel ardu, size gökten ve yerden rızık veriyor. La ilahe illa hu, ondan başka ilah yoktur. Feenne tüfekun, o halde nasıl döndürülüyorsunuz? Muzaffer. Şey, e, Muzaffer bir e bağlanamamış galiba. Orkun bilgilenir misin? Tamam, ben şey yapayım, bağlayayım onda. Biraz bekleme de kalın arkadaşlar. Beni de araymış, He, bu Zafer Bey bağlıyorum Evet bakın burada ne var Neyle cümle başlamış Ya Nas, Ey insanlar Bak, Ya eyyuhel müminin dememiş Ey müminler Dememiş Kime hitap var burada İnsanlara, şey... i̇nsanlara var Bütün insanlara bir hitap var Burada neden buradan neyi anlamalıyız biz? İnanan, inanmayan, kafir, Müslüman herkese. İşte bu da bizim Kur'an Kerim'i sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa hatta cinlere olan bir şey olduğunun e, göstergesi. Üst kuru, nimet Allahu aleyküm. Allah'ın e, üzerinizdeki nimetlerini hatırlatın. Şimdi bu Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini hatırlayın kısmını kelime kelime bir şey yapalım inşallah. Üskür, zekera kelimesinden emir. Buradan bir kelimeyi çok iyi biliyoruz biz. Ne o? Zikir kelimesi. Daha de konuşmuştuk hatırlıyorsunuz bu biraz ezber bozuyor ama yani bu ilk burada söylenmiyor. Yani birçok şeyde söyleniyor ama burcu olması açısından şey yapalım. Zikir ne anlaşılıyor? Kalbi bir faaliyet anlaşılıyor. Değil mi? Ya da dil ile ilgili bir faaliyet anlaşılıyor. Fakat Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde zikir ifadesini kullanırken zihinsel, beyinsel bir faaliyet olarak ifade ediyor. Bu Arap toplumunda da yani Kur'an-ı Kerim Arapça indi ya, Arap toplumunda da aynı şekildedir. Mesela şey var ya buraya bilgisayara takılan geçen derslerde söyledik hafıza kartı var ya o hafızanın ismi zakira hatırlatıcı yani bak zikir hatırlamak demek anmak demek akla getirmek demek yan şeyleri var kelimeleri var peki bizim e, Allah'ı zikrediyorum dediğimde yaptığımız ne? Allah'ı anmak gerekiyor yani ismini belirli bir şeyleri tekrarlamak gerekiyor ama bize ne deniyor kalple zikir ya da dille zikir deniyor değil mi doğru dille de yapılıyor kalple de yapılıyor ama zikir kelimesinin ana manası yani beyinsel faaliyetle birleştirdiğimizde demek ki olması gereken neymiş Allah'ı hatırlayarak aklımıza getirerek rabıta ederek her türlü faaliyeti yapacağız. Yani bin kez mesela Allah Allah Allah Allah deniyor. O sırada ya şu bakkaldan şunu alacağım bunu yapacağım ya kalorifer de yanmıyor bilmem ne. Bu zikir değil. O, tesbihat. o tesbihata düşüyor. Allah'ı aklınıza getirdiğiniz anda zikirdesiniz. İlla bakın iyi bir şey diyorum, İlla tesbih bile etmeniz gerekmiyor. Bir şeyi illa çekmeniz de gerekmiyor. Allah'a aklınıza getirdip de ona yöneldiğiniz anda zaten zikirdesiniz. Bunu ben demiyorum. Bu Arapça kelimenin kökeni bu. Anmak, hatırlamak, düşünmek manalarına geliyor. Tesbihat bunu kolaylaştırıyor ve, ve hedeflere yönlendiriyor. Çektiğiniz kelimenin manası uyarınca daha tesirli hale getiriyor bunu. Kalbe vurduğunuzda bunun... Farklı bir boyutta destek de sağlıyorsunuz. Ama kalbe vurmakla beraber akıldaki o unutma olursa tekrar diyorum tesbih. E tesbih kötü bir şey mi? Hayır. Ama ne diyor? Yusuf bi hullehu maaf etsa vardır. Canlı cansız ne varsa zaten tesbih ediyor. E senin insan olarak farkın ne oldu? Birebir zikir olarak yönelme olarak şey ya. Hatta. Önemi ne kadar önemli onu bilmiyorum. Sizin takdirinize bırakıyorum. Zikir kelimesinin faaliyet ile ilgili meleklerle ilgili bir ayet bulamadım ben. Melekler tesbih ediyor, hamdla tesbih ediyor ama melekler de zikreder diye ben bir ayet bulamadım. Bakın siz de eğer bulursanız paylaşın benimle. <gülüyor> Serbest iradesi yok. Gıcağı Demek ki zikir insana olmalıyım. mahsus bir şey. Nefis olmadığı için Mümkün işte onu düşünün. Yani belki de nefis insanda olduğu için ondan ötürü bunu bir şey yapın. Hani bu zikir kelimesini bir şey yapayım dedim burada. Dile getireyim. geçen Ahmet Bey güzel bir şey söyledi. Namaz hakkında ne deniyor? Velezikrullahü ekber. <gülüyor> Velezikrullahı <gülüyor> <gülüyor> ekber deniyor. En büyük zikirdir namaz. E namazda da sen Allah'ı hatırlamadığın an e, zikirde değilsin. O zaman şöyle de diyebilir miyiz hocam? Zikir ins insanı o yüce yaradanın verdiği o yüce değere ulaştırıyor o zikir. İşte yani Allahu Teala Allahu Teala bakın zikrin e, hep bunlar tekrar gibi oluyor ama onun içinde şey yapacağım. Zikrin zıttı ne davera söyledik? Ama unutuyorsunuz bu şeyi yapmayın. Gaflet. Zikrin zıttı. Gaflet. Gaflet nimet diye geçenlerde açıklamıştınız hatırlarsanız. Yani gafletin zıttı bir faaliyet zikir. E namazda gaflette olunur mu? Zikrin zıttı. Olmamak, olmamak lazım. lazım. Yani Olabilirim. hepimiz bir şekilde oluyoruz ama Tabii elimizden geldiğince e, olmamak lazım. Kayıtten, Bunun, çıkayı bununla ilgili birçok tavsiyelerde falan olacak. O kayıtta çıkılmayacak. Evet. Yani siz zikrettiğiniz anda gerek namazda gerek tesbihatta zikretme modunda olduğu sürece kayıt işliyor. Dı, zikir kaydı başlıyor. Aklınız gittiği anda zikirden çıkıyorsunuz. <Gülüyor> İşte yani binlerce kesmenin çekmenin manası yok. Yönelerek çekmenin manası var. Hatta hatta e, hiçbir şeyi çekme yani isim olarak Allah'a yönel hiçbir şey düşünme yine zikirdesi. Bu da ilginç bir noktası. Ama i̇kisi birlikte olursa daha koşulmaz mı hocam? Ali Ülale, onu diyorum zaten. İkisi beraber olursa hem yakla. <gülüyor> ama çift yönünü söylüyorum. Oturdun. Akşama kadar beş bin tane çektin. Sadece on tanesinin aklına geldi Diğerine hiçbir şey çekmedim bir dakika boyunca Allah'a yönelden teraziye koy bakalım. Ay, Müslüman akıllı olacak. Evet Kur'an'la ilgili zikir ifadesi de var. Kur'an'da diyor zikir biliyorsunuz. Zikir bizzat Kur'an'ın isimlerinden biri. Bir de okuduğumuz dua var. Melakat Yeserler Kur'an'a zikri diyor. Biz bu Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Öğüt için, anmak için. Şimdi övütü anlıyoruz. Peki anmak ne? Anmak ne? Hatırlama. Hatır, neye hatırlayacağız? Allah Birincisi Allah'ı. Allah yani diğerleri de var işte oraya gireceğim. Buradan oraya bağlantı için söyledim. Kur'an'ı okurken de Allah aklınıza gelecek. Yani bu Allah'ın kitabı. Allah benimle konuşuyor. Bakın bu da ilginç bir nokta. Bu da pek yapılmayan bir nokta. Yani Kur'an okunurken Allah aynı namazda gibi noktası. Neyse konumuzu zikir değil ama Üskür dediği için şey yapıyorum. Şimdi de Allah Üskür diyor. Üskür. Hatırla. Burada neyi hatırlayacağımı söyleme. sadece Üskür dediğinde de kalabilirdi. Devam ediyor. Nimet Allah. Allah'ın nimetini hatırla. Aleyküm. Sizin üzerinize. Arkadaşlar bu Eyühennaz. Allahu u Teala'nın da ifadesi olabilir. Ey insanlar Allah'ın nimetini hatırlayın. Peygamberin ağzına yani başında bir gizli bir gul ifadesi de olabilir. De ki hani peygambere ey insanlar da olabilir. Ama ikisi de fark etmiyor. İkisi dendiğinde de biz Allah'ın nimetlerini hatırlayacağız. Aleyküm. Bu nimetler ne olabilir? Bir kere bakın insanlığa söylüyor bunu. Yani ben bir zaman tanıyorum sizi ki sizler bir şey yapayım. Gitsin, vermiş, Bakın, nimet ya. Aklını, ya, her şey, her şeyin saymaya, içerisinde değil mi? Nimetlerini saymaya kalksanız gücünüz yetmez. Bak bu hatırlayınla başlayan ayetler var. Onlardan birkaçını bahsetmek istiyorum. Bakara 231'de biraz hızlı gideceğim kusura bakmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı zikir burada. Ve hikmeti hatırlayın. Bak görüyor musunuz biraz evvel konuştuklarımızla bağlantılı hatırlayın da Allah'a karşı gelmekten sakının şunu da iyi bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Bir kere buradan neyi hatırlıyor e, kitabı ve hikmeti hatırlayın diyor zikretmek için şey yaptığı bunlara gireceğiz seferruatını e, Ali İmran 103 ey müminler hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Allah'ın üzerinizdeki şu nimetini hatırlayın. Hani birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi kaynaştırdı. Onun ihsanı sayesinde kardeş oldunuz. Cehennem çukurunun tam kenarındaydınız. Allahu Ekber. <gülüyor> Allah sizi oradan kurtardı. Doğru yolu bulasınız diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Bakın nimetleri hatırlayın da başlayan birkaç ayet var onları söylüyorum. Maide 7. Allah'ın size verdiği nimetleri ve sizin ona baş üstüne duyduk ve emrine uyduk yani semina ve atağına diye verdiğiniz kesin ve bağlayıcı sözü hatırlayın. Burası çok ilginç işte. Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah kalplerde olan her şeyi bilir.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 Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Zira o aranızdan peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaparak hürriyetinize kavuşturdu. Ve hiçbir millete vermediğini de size verdi. İbrahim 6 bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Orada da kurtarmak var. Biraz hızlı geçiyorum. Ey iman edenler görmediğiniz ordular gönderdi. Bu da asap. 9'da Şimdi burada e, Neler var? Kitap var, ilim var, var Hikmet var, birbirinize düşman Olup da Allah'ın kalplerini birleştirmesi Var, semina ve Ata'ına demeniz var Bu neye işaret ettiğini anlamışsınızdır Elest Meclisi Galübelayı ve, e, Orada verilen ahdi sözü Kastediyor burada Sonra topluluk zarar vermek istemişti Allah onu kurtarmış Sonra peygamberler çıkarıp sizi hükümdarlar yaparak hürriyete kavuşturdu. Hiçbir millete verilmeyen nimeti var ee, şeklinde Kur'an-ı Kerim'de birçok nimet var. Fakat ben e, ayetin devamıyla birlikte şuraya özellikle yönelmek istiyorum. Diyor ki e, şeyden, ''Hel min hâlikin gayrullah Allah'tan başka yaratan mı var? Size gökten ve yerden rızık verecek.'' Bu ayetin sonuyla da, hani siyak sibak deniyor ya, bu da ayetin içindeki siyak sibak. Buraya yöneldiğimizde de bana şöyle bir şey geldi e, aklıma. Yaratılmış olan, olmak en büyük rahmet. Nereden anlıyoruz? Başka bir yaratıcı mı var? Halik'ten bahsediyor. Şimdi bakın arkadaşlar, yani bunu hiç düşündünüz bilmiyorum. Biz yoktuk ya. Ve Allah öyle bir yani bizi bilinç vererek Bak bu bilinç konusu ne olur çok iyi şey yapın Beni çok etkileyen bir kavramdı Bilinç vererek bizim Allah'ı tanınmamıza imkan verdi Yoktuk ya Ya bundan büyük bir nimet olabilir mi? Yoktuk ya yoktuk Allahu Teala bizi yaratmakla şereflendirerek, ikram-ı ihsan bulunarak rahmetinin en büyüğünü ve nimetin en büyüğünü vermiş oldu. Hani Hadis-i Kutsi var ya hep söylüyoruz. Kuntu kentzen mahviye. Ben gizli bir hazineydim. Allah zaten gizli bir hazine. Bir şey ihtiyacı yok ki alemlerden mustane. Tanınmak için diyor, tanınmaklığımı muhabbetle istedim. Halkı yarattım, halaktül halika, Muhabbet ettim, Hattin neye mi? muhabbet ettim? Bilinmeye muhabbet ettim, halkı yarattım. E şimdi bunu haşa kendisi için mi istiyor? Yani menfaatlenmek için mi istiyor Maşallah. haşa? Yaratarak, yarattığı mahlukatı kendisini bilmesiyle, bir de muhabbetle Şerefler. bilmesiyle e, mahlukatı Şerefler. nimetlendiriyor. İşte bence en büyük rahmet bu yani. Kendinden haberdar etti derler ya şu dualarını. Efendim? Kendinden haberdar etti. Kendinden haberdar etti işte. Yoksa bilmiyorduk. <gülüyor> yani ben e, in, e, aleyküm sizin üzeriniz olan nimetini hatırlayın derken e, ben bunu şey yapıyorum, anıyorum. Bir şey burada söyleyeyim. Kafama takıldıysa bu rahm Daha yukarıda birinci ayette rahmetini açtı Rahmetini açtı Aşağıda nimetini verdi. Şimdi rahmetiyle Neyi açtı? Nimet olarak ne verdi? Peki, yani onu, onu açık, onu onu şey yapayım açıklayayım. Onu da buraya not almışım. İyi ki sordunuz, ben de ona bakıyordum tam. Şimdi bakın yukarıda rahmetten şey yapıyor. Rahmet isminin en rahmetin en büyük isimsel tecelliyesi hangisi? Er, ev er, rahman Daha belki konuşmalarla hatırlarsanız biliyorsunuz e, Allah'ın bir zatı var. Bir de esmaları var. Esmaları da Allah'tan gayrı bir şey değil. Fakat alemde gördüğünüz her şey Allah'ın isimlerinin tecellisi. Bizim Allah'ın zatını anlamamız mümkün değil. Biz ancak Allahu u Teala'yı esmalarıyla anlayabiliyoruz. Ya da başka bir şey söylemiştik hatırlarsanız. Hamd, övmek ancak esmalarla mümkün olabiliyor. Yani esmalar da Allah'ı övebilmek için ve tanıyabilmek için. Bu esmaların en yukarıda, en üste olanı, başka bir ifadeyle ilk tecelli edeni ise El er Rahma. Yani Rahman bizim hani menfaatimize gelen rahmet veriyor işte, bizi besliyor falan kabul ama Rahman'ın büyük, en büyük ifadesi işte bu ayete göre ne oluyor biliyor musunuz? Sistemin yaratılması oluyor. Yani nimet rahmetten mi geliyor? Evet ama yani bir öz rahmetin içinde midir? Rahmet, rahman daha büyük de nimet o rahmanın bir bölümü gibi. Büyük. Mi? Ama şimdi nimet deyince bakın o ikinci kısmında açıklayacağız onu rızık kelimesinde. Şimdi çocuk sen şeker verdiğin sürece, oyuncak aldığın sürece nimetleniyor. Evet. Ama o sendeki baba şefkatini, anne şefkatinin yanında ne kadar ki o? Bir şey değil. Ama onun anlayabileceği şey şeker, çikolata, oyuncak. Ya Rahman Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Nimet verdiklerim ama orada rahmetten açtım diyor. Yani oradan bir rahmet veriyor. O rahmetin içerisinde De, tabii, nimet. nimet var, tabii tabii nimetavar tavruttu. Nimetten. Şimdi bakın yani. siz mekanizmasını bahsediyorsunuz. Hani ben, yani ben en yukarısı ben doğru. Şimdi böyle yuk en yukarıdan çıkıyor. Yani. Ben gizli bir hazinedeyim dedi ya. Evet. Sonra sistemi halk ederken ilk esmanın ise rahman. Ama Rahman'ın en büyük işlevselliği sistemin oluşması. Hani gizli bir hazine idim, bilinmek istedim derken işte bu çıkış Rahman'dan oluyor. Dönüş neyleydi? Errahim'le oluyor. İleyhi Turcu'nun işte orayla kısmı. Şimdi bu Rahman'ın en büyük şeyi rahmet yansıması bize. O rahmetin yansıması da aşağı doğru nimet. Yani çocuğunu şeker çikolata kısmı hani bize göre düşün nimetleniyorsun. Ama işte bizim anlayamadığımız kısmı, yani şöyle düşünün, yaratan Allah. Fakat yaratmaya sebep olan kim? Anne ve baba. Ne bir sebep diyorum bakın. Şimdi çocuğun annesine bakış açısına bakın, şeker çikolata. Ama en yukarıdan bakın, ya dünyaya gelmesine vesile. Şimdi dünyaya gelmesine vesillik bir konumunu düşünün, şeker çikolata temin edicilik pozisyonunu düşünün. Dağlar kadar fark var değil mi? İşte Allahu Teala da burada bunu şey yapıyor. Sizin üzerine nimetin hatırlayın derken biz şeker çikolatayı hatırlıyoruz ama bir düşünün bakalım diyor. Ondan sonra da ipucu veriyor zaten. Allah'tan başka bir yaratıcı mı? Yani seni kim yarattı? Allah Yani biz çocuğa diyoruz ki ya tamam şeker çikolata oyuncak da ya seni dünyana gelen ben vesile değil miyim? Yani burada bakın Allah'ın yaratıcılığını şey yapmıyorum, sistemini şey yaparak söylüyorum. Yani yaratılış da bir nimet mi? Yaratılış en büyük bir nimet. Bir nimet. Hayat bir nimet. Bir zaten şimdi zaten yaratılış en büyük nimet. Bak şimdi ikinci nimete geleceğiz. Ne diyor? Bak devam edin bakın ayete. Hmm. Yer zu kuküm mine vel aruldu. O sizi gökten ve yerden rızık veriyor. Verir, verecek. İşte bu da şey kısmı, yani bakın küçümsemiyorum haşa, yani olayın şeyini açıklamak açısından. Yani çocuk için şeker, çikolata, oyuncak. Bizim için her türlü nimet. Yani yaratmak, yaratmaktan murat. Allah'ı bilmek en büyük nimet bu. E bir de faydalanım kısmı olarak, e, yani elle tutulur, gözle görülür bizim şey kısmımızla ne var? E, nimetler. Bu da nimetler, rızıklandığımız nimetler. Nereden? Semadan, bak önce sema ve arz. Yukarıda e, hani Allah'ın e, bak en başına gidiyoruz burada. Allah'u elhamdülillahi fatırı semavatı vel arz derken ne demiştik? Evet. Aman Rabbi neler var şu sistemde diye bir hamd ediyoruz. Fatır isminden dolayı yani ilk defa yaratılış, örneksiz yaratılış, açılışsal yaratılış onu biraz sonra biraz daha nasip olursa teferruatla çıkacağız. Ve semavette ve arızda aman Rabbi nasıl bir sistem bu neler var dedirtecek, hamd ettirecek içinde övülme unsurları olan şeylerle bir yaratma var. Sen buna ilmin, dikkatin ve nasibin ölçüsünde müşahit oluyorsun. Ama sıralamada ilk ne var? Sema var. Demek ki semavi nimetler arzi nimetlerden daha üstü. üstü. Ki sıralamada önce gelmiş. Semai, semavi nimetler deyince ne anlıyoruz biz? Yaratılma. En su. Yine... Yok şimdi hava su falan var da ben biraz daha aşkın mı düşünüyorum bilmiyorum. Yani dünyada yaşarken haklısın yukarıdan gelenler. Ama sema deyince ben daha aşkın boyutsal semaları düşünüyorum. Yani daha manevi nimetler aklıma geliyor e, bana. Evet. Mesela iman nimeti. iman nimeti değil mi? İlim nimeti, İlim. hikmet nimeti bu gibi şeyler. Affedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> elhamdülillah. <gülüyor> elhamdülillah. Bak, Rabbim hamşırtıyor, hamd ettiriyor yani Elhamdülillah derken. Aklınızda olsun bir şey olsun, hafif bir gevşeyelim bir hadis duydum arkadaşlarla da paylaştım. Kim birisinin hapşurduğunu duyunca yani o daha elhamdülillah demeden lillahi hamd derse yani hamd Allah'a mahsustur derkese baş ve diş ağrısı çekmezmiş. Sana hiç müşteri gelmez o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, yok bak diyor yerden mi gökten rızık verir diyor yani. Ee, bana gelir inşallah da şunu demek istiyorum. Niçin böyle bir baş ve diş ağrısı vermez? Ya ona diyor ki lillahi hamd yani hatırlatıyor, zakir oluyor. Aha o da ya doğru benim hapşurunca e, elhamdülillah demem lazım. O da elhamdülillah diyor demesine vesile oluyor. E, bir de insanın sevap kısmıyla değil hapşurunca niye hamd diyor. Aman Rabbi nasıl bir sistem bu. Benim hapşurmamı gerekecek bir hal oldu. Ama benden, benim bundan kurtulmak için öyle bir mekanizma nasip etmişsin ki bana. Hapşırmayı biliyorsunuz değil mi? Saatte bilmem kaç kilometre çıkıyor, o kadar kaslar çıkıyor yani. İnanılmaz bir refleks ve manevi olarak da evet. zıplamama vesile olacak sistemi halketmişsin hamdolsun ya Rabbi gibi e, mekanizmalardan biri var. E, bak elhamdülillah fatırı semavatı derken hapşırmadan Hapşırma e, oraya da oraya Hapşırma gitti. Allah'tan derler, esnemekte de şeytanları derler ya... Yani. <gülüyor> Evet, e, sema derken bana manevi nimetler aklıma geliyor. Mesela şey, e, yukarıdaki Allah fethettiği zaman diyor, onu tutacak yoktur derken de birleşelim. Mesela ilimsel fetih. İlim Allah'tan ya. Mesela semadan ilim geldiği zaman da Allah'ın bunu fethetmesi oluyor mesela. ...ledünlü ilim, hikmetsel ilim... ...merak etmeyin şu normal ilim bile öyle... ...jeton düşmesi deniyor... ...yani düşünüyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun... ...aa bu böyle... Ya, ...akla gelmesi bile inanın Allah'ı bir kanaldan... ...yani kişiler şey yapıyor... ...sadece hak olan sistemde düğmeye basıyor... ...insanları yaptıkları o... ...yani emek sarf ediyor, gerekenleri yapıyor... ...biraz düşünüyor... ...ve gavura bile geliyor... <gülüyor> ...gavur kelimesi ilginç karşıtı biraz sayınlar... Ee, ...inanmayana bile geliyor... Değil evet. mi yani düğmeye basıyor sistemin gereklerini yapıyor ilim geliyor yani semadan geliyor Allahı kana bak ne diyorsun hangi ilah ilme tana yani Allah'ın şeyi öğretmesi olsa nereden öğrenecek insanlar mümkün doğru mü nasıl, evet. işte. işte semayı rızık bu bir sürü semayir rızık sayabiliriz ilahi manevi anlamda rızık sayabiliriz bunlar demek neymiş nimetlermiş biraz hızlanalım öbürü de arzı nimetler. Arzı nimetler de birinci anlamda bizim temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Yeme, içme, barınma, ısı, güvence gibi maddi ve manevi nimetler. İşte bunlar da bizim biraz fazla mı söyledim bugün bilmiyorum ama şeker, çikolata, oyuncaklarımız. Ama bir üstünde demek ki manevi nimetler var. Mesela çocuk anlar mı babanın ona güven, telkin ettiğini, ona öğretmekle, Değişik ikramlarıyla nimetlerini ilk başta fark edemez değil mi? Ne zaman fark eder? Baba olunca deniyor. Neden? Yani anne babanın ona verdiği asıl yeme içme ihtiyaçları değil ona o kadar büyük değerler öğretilmesine sebep oluyor ki onun nimetleri işte buradaki gibi semavi nimetler semadan gelen rızık. Çocuğa da e, senin öğrettiklerin, verdiklerin şeyler. Ya taktik biliyoruz farkında mı? Taktik yapıyoruz. Yani çocuğa Allah'a ve Resulüne, dine nasıl sıcaklaştırırım diye e, ne kadar taktiksel davranıyoruz farkında mısınız? Bir şekilde rububiyet. Fazla versen ürküteceksin, bıktıracaksın, az versen olacak. Değişik taktiklerle, akıl oyunlarıyla onu nasıl yetiştirmeye gayret ediyoruz yani. Bunun için ne büyük bir nimet. Onu ama ileride anlayacak. Biz de ileride Rabbimizin kıymetini ya da işin içerisinde ufkumuz açıldığında gördüğümüz gibi. Buyurun. Şimdi hamd ediyoruz. Genelde biz bakıyoruz. Ben kendimi size teyzeye... Hamd sanki bana ulaşanlar için hamd ediyormuşum. Esas Allah yarattı her şeyi hamd etmemiz lazım. Yani mantık olarak öyle çıkıyor. Ama bir şey olalım elhamd ediyoruz. Sanki bize bir şey isap etti. Hamd ediyoruz şükrediyoruz. ben genelde hamdı çok daha yani detaylı düşünüyorum. Ben yani yarattığı her şeyi işe. Hamd etmek lazım tabii değil mi? Yani işte Biz kendimize geldiği zaman anlatıyoruz onu Tabi Tabii tabii yani o işte dedim yani kendi alanından başlıyorsun Arzdan başlıyorsun sonra semale gidiyorsun Sonra semanın da üstünde işte yaratılışa doğru bir yönlenme var İşte Allah-u Teala bizden bunu istiyor zaten Tefekkür bu Tefekkürün ben ilginç bir tarifini yapayım size Bilinenlerle bilinmeyenlere ulaşmak Bilinenlerle, bilinmeyenle ulaşacak. Bu nedir aslında biliyor musunuz? Bu matematiğin tarifidir. Ben bu matematik öğretmeniyle bu konuyu uzunca konuştum. Kendisi de şaşırdı. Yani tefekkür bir anlamda matematik oluyor aslında. Matematik deyince sayıları görüyoruz. Bizi korkutmuşlar ama mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Bebekler matematiği biliyor diye bir video var. Bak şeyde izleyin şöyle çıkartma işlemini biliyorlar diyor Bir kut, arka, şöyle bir kutu var kutunun arkasına 3 tane oyuncak e, ördek giriyor fakat 2 tane çıkıyor çocuk öylesine ilgileniyor şaşırıyor biliyor musun? gözü açılıyor 3 girdi niye 2 çıktı? matematik işlemini biliyor yani 3-1 eşittir 2'yi biliyor orada ama tabii kafada 3 1 diye gitmiyor Allah'ın verdiği bir mekanizmayla bir şey deniyor o matematik Yavaş. ama biz onu sayılarla ifade ederken 3 eksi 1 eşittir 2 diyoruz. E bu en basiti. bebek mantığı. E bir de kainatın bütün değerleriyle düşündüğümüzde aslında şey Kur'an sistem dijital matematiksel rakamsal bir sistem üzerinde kurulmuş. Bunu şeyi neydi Bekir Bey bu derste konuşmuştu? Kitabı merkül. Mer, kitabı merkum diyor. Kur'an-ı sistemi anlatırken kitabı merkum. Merkum bak anlaşılmamış. Kökü rakam. Rakamsallaşmış sistem. Biz bunu günümüzde e, e, bir şey olarak ifade ediyoruz. Dijital. dijital. Mesela şey var. E, bu el kameraları var ya. Kameralar var. Onun dijital olalına... Kamera kelimesini unuttum. Kamera e, rakamiyye diyorlarmış. Rakamiyye e, yani dijital, rakamlarla ifade edilen. Bak kitapta ne diyor? Kitabı Merkum. Rakamsallaşmış kitap. Yani dijital olarak ifade edilebilen, şifrelenmiş, matematiksel formüllerle oluşmuş bir kitap. İşte bu tefekkür, e, o da onun içinde tefekkür ne yapıyor? Bizim bu sistemi anlamamıza götürüyor. Amaç da hamdetmek. Yani sistemiyorum. Aman ya Rabbi nasıl bir sistem? Bu sistemin içerisinde muhabbeti de kattığınızda ne oluyor? Allah'ı bilme şansınız oluyor. Niye şans deniyorum? Çünkü biliyorsunuz yakın Allah'tan gelendi. Ayet neydi? Fa'budu ibadet edin, kulluk edin, gayret gösterin. Hatta yetiye yakın, yakın gelinceye kadar, size gelinceye kadar. Yani siz bir yere kadar geliyorsunuz, bir yerden sonra size geliyor ya da siz götürülüyorsunuz. Bizim sorumluluk alanımız o alanı zorlamak. Gayretli olmak, kulluk gayretinde olmak bu takdir ediliyor ve şey yapılıyor. değişik sistemlerde size ikram ediliyor. Ne diyor davet gelmeden? Biz hidayette olanların Hidayetini artırırız. Artırız. Ve bu artırma arkadaşlar e, kat, katlarla oluyor. Matematiksel 2-3 gibi olmuyor. Buna geometrik artış deniyor. Geometrik artışla oluyor. Bu da allah Teala'nın rahmetinin tecellilerinden. Evet bitiremeyeceğiz. La ilahe illa hu. Ne demek? Ondan başka ilah yoktur. Ee, bu şeye gelmiş arkadaşlar neyin şeyine gelmiş. Demek ki bizim ilahlığı e, bir kişinin e, kelimeyi tevhidi iyi anlayabilmesi için önce yaratma kavramını sonra rızık verme e, kavramını çok iyi anlaması gerekiyor. Özet cümle şu önce özeti söyleyeyim sonra teferruatı söyleyeyim. Eğer kişi Allah'tan başka rızık veren ve yaratıcı olmadığını bilirse aslında yaratıcı olmadığını ve rızık vereni bilirse ama işte hani aşağıdan yukarı gidiyoruz, idrak seviyesine gidiyoruz. Olmadığını bilirse, bilirse bir şey talep etme konusunda kalbini kimseye bağlamaz. Bunu şeyden aldım. Ee, Ruhul Furkan'dan aldım İsmail Hakkı Bursevi'nden. Bakın tekrar ediyorum. Kişi Allah'tan başkasını rızık veren Allah'tan başka rızık veren olmadığını bilirse ben bunu yaratıcılığı da dadim orada yaratıcılık yazmıyordu ve yaratan olmadığını bilirse bir şey talep etme konusunda kalbini kimseye bağlamaz. İşte bu kalbini kimseye bağlamaz kelimesi bu la ilaheden la ilahe illahu da nereye gidiyor? Hangi kısmına gidiyor? Hangi kelimeye gidiyor? Kalbini bağlama konusu. Bakın zaten dört Zik tane var orada. Zikre mi gidiyor. Bakın. Bakın, la ilah ilahu. İlaha gidiyor. Allah. Bunu ne? çok rahat söylemeliniz. Evet. Evet. Hayır, ilah ilah. ilah ilah. İlah ne demek? La ilah ediyor. İlah yok. Yoktur. Ancak o var. Allah. Demek ki ilah var yani ilah yani şöyle mahlukatın biraz kestirmeden gideyim mahlukatın ilah olma tehlikesi var. Sen diyeceksin ki la reddediyorum ilahları. Yani ilah deyince sizin aklınıza şey bizim çağrı filminde gördüğümüz o garip garip putsal şekiller anlaşılmasın arkadaşlar. O devirdeydi geçti bitti insandık o idrakta değil şimdi. O zaman da olan ama şimdi daha netleşmiş olan e, her mahlukatın ilah olma tehlikesi var. Bu da ya yaptıkları gibi. Yani bu insan olur, cisim olur, maddi olur, manevi olur, melek olur, cin olur, yayın peygamber olur, kızınız olur, oğlunuz olur, hanımınız olur, yayın artık yani mahlukat dedim çok dar geldi sizin şeyiniz hani e, melekleri de resulleri de karıştırınca anladınız işin şeyini. La ilahe. Hatta efendim, canım, yani günümüzde pop şarkıcıları şeyler ilah oluyor. Yani ciddi ciddi ilah tabii bu yani mi? öyle şey falan değil. Gerçekten bağlanıyor insan. Onun yaptığı gibi yapmak, konuştuğu konuşmak, giyindiği gibi giyinmek istiyor. Bu işte ilahlık göstergesidir. Siz sevdiğinizin ancak, sevdiğinize bak bir şey var. Siz birisini tanımak mı istiyorsunuz? Ona benzemeye çalışın. Bir yerde böyle bir söz duydum. Şey, Bak, hadis, şey, mi? hadis mi o? <gülüyor> e yok, o öyle. Bu fark, yani sizin dediniz hadis doğru, şöyle. Ee, birisini bilmek mi, bilmek, tanımak mı istiyorsun? Ona benzemeye çalış. Yani bu manevi olarak söylenmiş bir söz değil. Onun gibi olmuş <gülüyor> yani. <gülüyor> Tabii, yok. Şimdi şöyle, her doğru sözü Gittiği bir evliya şeyi vardır, evliyas, bakın şöyle güzel söz vardır, kelamı kibar vardır, ata sözü vardır, ee, hadis vardır, ayet vardır. Bak bunu daha evvel uyardım arkadaşlar. Konuk bir şeye bakken telefon seslerine falan bakmıyordum. Lütfen, yani öyle bir şey anlatıyor ki bak parmaklarımı gösterin parmağım ne işaret, ne Ne olur konsantre olun. Müthiş ayetler açıklanıyor. Bakın bir sözün Kelamı kibar güzel söz vardır halk arasında şey görmüş atasözü vardır hadis vardır ayet vardır bir sinsile içinde gider bütün eğer bir söz hak sözse bir ayete dayanıyordur o kişi ya ayete özgü söylememiştir ama haksa yani evrensel geçerliliği olan bir şeyse muhakkak bir ayete doğru gider en büyük formülleri zaten la ilahe illallah'dır aşağı doğru bunun yansımaları vardır ben hani özellikle ilahi olsun diye söylenmemiş bir söz bir şeye benzemek mi bir şeyi anlamak mı istiyorsunuz? Ona benzemeye çalışın. En yukarısında ne var? Allahu Teala var. Bir altında ne var? Resulullah var. Onu tanımak mıyız? Ona benzemeyiz. Sünnetler ne? Taklidi sünnetler deniyor. Yani yapa yapa, ola ola onu anlamaya çalışıyorsun. Allah da bir kanal açıyor. Şimdi burada ilah kelimesine geleceğim. 10 dakika kaldı. Ee, şey yapmalıyım. Bakın la ilahe illallah'ı Türkler anlayamıyor. Arap toplumu daha iyi anlıyor bunu. Neden? Arapça bir yapıdan. Sahabi efendilerimiz zamanına ilk geldiğinde şöyle demiştik. E, la ilahe illallah kelimesi geldiğinde insanlar bir anda ya başlar öne eğildi ya kılıçlar çekildi. Çünkü o insanlar la ilahe illallah sözüyle neyin artık eskisi gibi olmayacağını çok iyi anladılar. La ilahe ilah falan yok. Sizin gönlünüzle, kalbinizle, aklınızla büyüttüğünüz, değer, güç, ihsan ettiğiniz hiçbir şey yok. Bunları reddedeceksin. Ya hiç mi bir şey yok? Var, İlla Allah. Bunu Hazreti İbrahim çok iyi anlamış. O bir ayette var şeydiydi Gazat suresinin yanıl şey yapmayayım mı söyleyeyim? Ben sizin diyor, bak insanlığa beyden okuyor. Sizin değer verdiğiniz hiçbir şeye değer vermem diyor. Rajon kesiyor bugün ifadesiyle. Sadece diyor, alemlerin Rabbi diyor. Önce Redde diyor, Redde giriyor sisteme. Redde giriyorsun, la ile giriyorsun. Her devrimci mevrimci. Hayır, asıl devrimci olan İslamdır. La ile girmiştir işe Reddet kardeşim bütün değerlerini sil. Ha bir tek Allah kalsın. Bunu niye açıkladım? Bakın cümleni kişi Allah'tan başka rızık veren olmadığını bilirse bir şey talep etme konusunda kalbini kimseye bağlamaz. İşte senin meyrettiğin ne oluyor? İlahın oluyor senin. Fatiha'daki bunun kısmı hangisi? Fatiha'nın hangisi kısmı? Çok kim dedi onu? İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Çok tebrik ederim. Sadece sana kulluk ederiz. Yalnızca senden yardım isteriz. İşte senin yardım talep ettiğin, yöneldiğin, talebinin olduğu yer Allah korusun senin ilahın tehlikesi olabiliyor. Ha isteyecekse ama asıl verenin Allah olduğunu bileceksin. Bir şey yapman lazım istemeceği. Yani, şey yani ana felsefelere öyle bir oturacaksın ki ayağını sağlam basacaksın ki dünyevi olarak faaliyetlerinde felsefesi sana zarar vermesin. Bu da tevekkülleye varan bunun bir e, açılımı. Tevekkülün gerçek şeyi budur. E, açıklaması bugün. Hiç ben tahammül etmiyordum ama bayağı bir felsefik gidiyoruz bugün. Ama tesirli olduğunu düşünüyorum. Mesela la ilahe illallahın Burada açılımı var işte ben yaratalım diyor sonra da rızık verenim diyor. Senin anlayabileceğin şey sistemi bu. Öylese diyor herkesten vazgeç benim diyor. Güzel, güzel bir laf duyuyor. La ilahe şey la ilahe şey bunu atmazsan diyor e, ilahi bulamazsın diyor. Çok öyle bak güzel bir laf kadar. Yani şöyle e, önce Allah sonra la ilahe gelmemiş güzel. bakalım. Önce diyor sil sil. Allah'ın Allah, süpürgesiyle bütün ilahları Ancak Allah kalsın. Tabi. Şimdi la duyulmamış olabilir. La süpürgesiyle bütün ilahları sil. İşte o ilah kelimesini kullandığında ilah ne olduğunu anlayın işte. Yani ilah deyince herkes kalırsa başka bir şey var. Aşırı değer verdiğim bütün mahlukati değerleri sil. O zaman Allah Hatta bu tasavvufta şey vardır zikir çekerken önce la denir şöyle bir bütün akıldan çıkarılır her şey ondan sonra kalbe yönelir illallah diye orada bir şey yapılır. Hatta şöyle aşama aşama bir şey vardır ondan bahsedeyim. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye zikir çekersin ama zikir ederken Allah'ı unutmayın. Sonra illallah, illallah diye çekersin. Ondan sonra da Allah, Allah diye çekersin. Kademeyi görüyor musunuz? Önce la ilahe illallah, sonra illallah, illallah, sonra Allah. Yani illa diyeceğin bir şey bile olmadığın noktaya gidiyorsun ondan sonra. Konu derin. Başka şeyler açıklayacaktım ama şu an o kadar yukarılardayız ki onu şey yapmayayım. Bu de burada ne gelmiş? La ilahe illallah gelmemiş. La ilahe illa hüve gelmiş. Hu gelmiş orada. Hu ya da yazılışıyla hüve. Arkadaşlar zamir olarak hep hu yazılır ama e, isme işaret ettiği zaman özellikle ayrı yazılığı zaman hüve yazılır. Orada da val yanına gelir. Hüve. Diğerlerinde hep hu gelir. Yani mufasıl zamir ayrı zamir olarak geldiğinde ve gelir yanına. Hüve. O ve de e, onun da bir kelimesel şeylerle onun da bir anlamı var. E, o derinlere girmeyeyim. Hu Geldiği zaman birçok anlam olur. <gülüyor> çok dikkatli bakıyorsunuz ama şu an 5 dakikada açıklanacak bir şey değil o. Haftaya inşallah reklamlardan sonra. <gülüyor> Efendim şunu da söyleyeyim ayet bir isim. Fe enne, enne nasıl ki demek tüfekun. Fe bunun üzerine yani bu hakikati anladıktan sonra. Manasına geliyor. Yani öyleyse anladın mı bu gerçekleri? O zaman tüfekun nasıl da kandırılıyorsunuz? Nasıl da aldatılıyorsunuz? Nasıl da gerçekler ters düz edilerek döndürülmüş oluyorsunuz? Yani bu, tüm, bütün bu gerçekler varken de sınavı Efeke, ifk bu kelime Hazreti Ayşe'ye iftira olayı var ya ifk orada olan bir şeydir. Yani bir gerçeğin tam tersini iddia etmektir. Bunun peşine sürüklenip gitmektir. Bu if kelimesi şeyde de geçiyor. Hani Hazreti Musa sihirbazlarla karşılaştırıldıklarında sihirbazların attıkları göz ilizyon oyunu var ya. Bunların yaptığı o oyuna da işte bu Efeke kelimesiyle yapılan fiil oluyor. Yani bir doğrudan sattırarak insanları aldatmak çabası. Gerçek olan hakikatin zıttı anlamına geliyor bu. Yani bu kadar realite varken sen nasıl da akıl oyunlarıyla ya da başka mekanizmalarla, başka mekanizmalar bu arkadaki 5. 6. ayette açıklanıyor, başka mekanizmalarla ya da senin kendi kendine gerçeğe kavrayamayarak nasıl da dönmüş oluyorsun ya da buradaki meçhul ifadeyle, burada meçhuldür, nasıl döndürülmüş oluyorsun? Bak nasıl dönüyorsun demiyor. Allah-u Teala burada bizi koruyor aslında. Yani oyunlara geliyorsun da bir şekilde döndürülüyorsun. Yani yapma diyor. Ben seni çok güzel hidayet unsurlarıyla yarattım. Sen doğru düştüsün tefekkür et. Bak sana ile birkaç ayet sonra da açıklayacağım mekanizmaları. Bu mekanizmalar da sana tesir edecek. Şeytan oyunlarıyla, akıl oyunlarıyla, şunları, bununla döndürülme. Nasıl dönebilirsin? Yani benim gerçek ilah olduğumu anlamadın mı? Gerçek rızık verenin olduğunu ben anlamadım ki hem semadan veriyorum manevi rızıklar veriyorum sana hem de maddi rızıklar veriyorum. Bir de en de senin belki de anlayamayacağın şekilde en büyük nimet olan yaratmayla sana rahmetimi verdim, nimet ettim. E sen ee, nasıl olur da bu kadar şeye rağmen nasıl döndürülüyorsun, dönüyorsun değil nasıl döndürülüyorsun? aklını başına topla diyor. İşte bu hatırlatmadır arkadaşlar. Kur'an bir zikirdir ya, öğüttür, hatırlatmadır aynı zamanda. Allahu Teala da işte bize bu ayetleriyle çok büyük gerçeklediği ta en başından ben bir gizli hazineydim. Bilinmekliğimi istedim. Ve mahlukatımı da en büyük nimet olarak yaratılma nimetini verdim. Bir de yeryüzünde onu nimetlendirdim. E gördünüz mü ben ilahım Artık bırakın diğer şeyleri. Bana yönelin. E bu kadar gerçeğe de rağmen döndürülme artık diyerek de bize Kur'an'la öğüt veriyor. Leallekum tezekkerun. Allah da bize bu öğütleri alıp da yaşantımızı ona göre şekillendiren Müslümanlardan eylesin inşallah. Sadakallahü'l-Azim.